Bismillahi Bismillahirrahmanirrahim Şeytan Rabbil Bismillahi r-Rahmani rahim Rabbi Ve ve selamü ala Muhammed'in Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ali sallatu ve Efendimiz bir hadislerinde buyurur ki, sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli de benim yolum yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yolu sözlerin en güzelini Samet Hoca bize söyledi ben de yolların en güzelini size öğreteceğim inşallah Allah son nefesimize kadar bizi o güzel sözden de ayırmasın o güzel yoldan da ayırmasın yolda olmayı, yolda kalmayı, yola yakışmayı Yolun hakkını vermeyi bizlere nasip eylesin. Ve inşallah yolda emaneti asli sahibi olan Rabbimize tevdi etmeyi de bizlere kolaylaştırsın. İstikametten bizleri mahrum etmesin. Savrulanlardan etmesin. Çamura yatanlardan etmesin. Çelme takanlardan etmesin. Çelmeye uğrayanlardan etsin mi etmesin mi <gülüyor> etsek de etmesek de bu yolun imtihanlarından bir tanesi de çelme yemektir Allah çelme yediğimiz zaman da inşallah hakkını vermeyi bizlere kolaylaştırsın kıymetli kardeşlerim biraz önce sizden önceki derse medresedeki talebelere de verdim öneminden dolayı size de vermek istiyorum bu yolculuğun ser levhası saadetinde Bizlere bir ilham kaynağı olsun diye iki tane hadis aleyhissalatü vesselam efendimizden sizlere emanet edeceğim. Birinci hadis Tirmizi'nin ilim babında geçen bir hadis. Altı numaralı hadis yerini de söyleyeyim ki ilgili kardeşlerimiz not alsınlar belki başka yerlerde de kullanabilirler. Efendimiz hepimizin adımlarına ayar olabilecek nitelikte şöyle bir şey söylüyor. Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen cehennemdeki yerini hazırlasın. Allah rızasından başka maksatla ilim öğrenen cehennemdeki yerini hazırlasın. Dehşet bir ifadedir. Cevamiyul Kelim olan sallallahu aleyhi ve sellem her sözünde olduğu gibi bu sözünde de gerçekten ciltler dolusu malumatla ifade edilecek güzellikte, bize mesajlar verir. Nedir Allah rızasının dışındaki maksat diye sorabiliriz. İkinci hadis de aslında o soruya cevap nitelikte bir açıklamada bulunacak. Bu ikinci hadisi de Heysemi Mecmu Zevaidinde naklediyor. Birinci cilt 183 ve 184. sayfalarda Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki Kim ilmi, sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlarla meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir kim ilmi sırf alimlere karşı övünmek veya sefih olanlara yani alçak olanlara meclislerde mücadele etmek için öğrenirse o ateştedir her ilim talibinin talebesinin Hayatında kendisini ara ara sorguya çekeceği iki nebevi söz olarak karşımızda duruyor bu sözler. Elhamdülillah bir ilim yolculuğundayız. Birilerine bir şey anlatırken de işin eksenine ve hedefine kendi nefsimizi koymuşuz. Kendimiz nasiplenmek için başkalarını nasiplendirmek için ızdırap halindeyiz. Bu iki nebevi seda da ara ara muhasebe yapmak için, ara ara başvurup bazı şeyleri gözden geçirmek için bize inşallah örnek olabilecek, model olabilecek, bizi yoldan çıktığımız zaman yola sokabilecek güzellikte bir mesaj olarak önümüzde dursun. Ben öyle yapıyorum ara ara, sizin de yapmanızı tavsiye ederim. İnsanız bazen farklı şeyler insana farklı Etkilerde bulunabilir. Şeytan telkin ediyor. Şeytanlaşmış insan telkin ediyor. Şeytanı memnun eden nefis insana her zaman kötülüğü fısıldıyor. Bize böyle şeyler geldiği zaman manevi telkine ihtiyacımız var. O manevi telkini yanımızdaki yöremizdeki sadık dostlar, sadık arkadaşlar yapabileceği gibi Bazen kendi kendimizin de sadık dostu olarak biz de kendi kendimize yapabiliriz. İşte bu tarz bilgiler bir yönüyle bize bu konuda da inşallah önümüzü aydınlatan rehberler olsun. Aziz kardeşlerim üçüncü senedeyiz. İlk sene Efendimizin kutlu sözlerinden oluşan hadislerle yolculuğumuzu başlattık. Geçen sene Siyer'di. Siyer usul ve kaynaklar açısından 32 derste işlendi bitti İnşallah bugün de ilmihal deyip Bismillah çekerek yolculuğumuzu başlatacağız Cenab-ı Hak şimdiye kadarki yolculuğumuzda Nasıl bizlerin ellerini bırakmadıysa Bu seneki yolculuğumuzda da elimizi bırakmasın Bereketlendirsin Öncelikle kendi nefsimizin Sonraki, sonra da meclislerde bulunan bütün kardeşlerimizin bu konudaki istifadelerini daha da ziyadeleştirsin inşallah İlmihal çok güzel bir kavram bir güzelliği daha var Osmanlı kültürünün sahip çıkıp geliştirdiği bir kavram bilmem size söyledim mi Mısır'a gittiğim ilk sene Orada arkadaşlarla tanışıp konuşurken işte siz ne öğretiyorsunuz camilerde çocuklara, nelerle başlıyorsunuz diye bir şey sorduklarında ilmihal dedim bir türlü izah edemedim. Baktım ki ilmihal kelimesini bilmiyor. Araplar pek fazla kullanmıyorlar. Gerçi aynı şeyleri öğreniyoruz ama ifade olarak onların dünyasında pek olmayan bir şey. Bize ait Osmanlıya, Osmanlı medreselerine, Osmanlı kültürüne ve bu topraklara ait bir kavram aslında kökü bizim ana kaynaklarımızda var ki biraz sonra size birkaç şey söyleyeceğim bunun için böyle olması da bir başka güzellik özellikle de Osmanlı'nın eliyle ilmi anlamda beslenen Balkanlarda Kafkaslarda ve farklı bölgelerde de bu kültür halen en güçlü bir biçimde yerini alıyor ve bu manada karşılık buluyor ilginçtir son yıllarda Memleketimizde biraz daha fazla Kur'an'a yaklaşım adına Kur'an'la aramızdaki münasebeti çoğaltma ve kavileştirme adına çalışmalar yapılırken sanki ilmihal kültürü Kur'an çalışmalarına engelmiş gibi bir çatıştırma ortamı oluşturuldu. Ve insanlara şöyle bir çağrı yapıldı. İlmihal'den vazgeçin Kur'an okuyun. Kur'an okuduğunuz zaman zaten ihtiyaçlarınıza cevap bulacaksınız. Dolayısıyla bu işlerle boşuna zaman öldürmeye gerek yok. Bunu okuduğunuz zaman onundaki bilgileri de aldığınız için artık başka bir şeye ihtiyacınız yok. Bu yanlış bir şey. Öncelikle biz çok iyi biliyoruz ki memleketimizdeki Kur'an çağrıları bizzat Kur'an'a bir çağrı değildir. Yazılan meallere çağrıdır. Biz Allah'ın kelamını... Rabbimizin kelamı üzerinden öğrenemediğimiz için öyle bir şeyden mahrum olduğumuzdan dolayı mecburen bir meale, bir mealcinin yorumuna muhtacız. Onun yorumunun da ne kadar isabetli ne kadar olmadığı da Rabbimizin bileceği ve ehli ilmin bileceği bir şeydir. Dolayısıyla bu manadaki çağrılar bizatihi Kur'an'la olsa da Kur'an üzerinden olsa da meale olduğu, Hakikaten anlaşılmaktadır. Hal böyleyken bunları ve bunların dışında da İslami ilimlerin herhangi birini biriyle rakip olarak göstermek, içinde bulunduğumuz ilmi en önemli ilim sayıp yani ilgimiz, ilgi alanımızda olan ilmi en önemli ilim sayıp diğerlerini değerden düşürme gibi bir gayret içerisine girmek çok doğru bir şey değil. Şimdi biz burada siyer araştırmaları merkezi asıl meselemiz siyer. Siyeri konuşuyoruz, siyer anlatıyoruz, siyere dikkat çekiyoruz. Üçüncü senemiz oldu buradaki derslerde ki birçok arkadaşımız başından beri dersleri takip eden arkadaşlar. Bir gün olsun duydunuz mu burada siyer öğrenelim de başka bir ilim öğrenmeyelim diye. Ya da bir gün olsun çağrının siyere yapıldığını gördünüz mü? Böyle bir şey gördüğünüz zaman en büyük tepkiyi sizin vermeniz lazım çünkü İslami ilimler bir bütündür birbirleriyle yarıştırılmaz birbirleriyle çatıştırılmaz. Bir cesedin bir bedenin parçaları gibidir hepsinin bulunması gereken bir yer vardır ve o yerde konumlandırılır konuşlandırılır bize düşen de ondan istifade etmektir. Dolayısıyla bir ilme çağrıyı yapıp da diğer ilimleri nazardan düşürme gibi bir yanlışa asla kapı açmamalıyız. Bu bizim kendi ayağımıza kurşun sıkmadır. Bir yerde bizi getirir bir duvara tostlar Allah korusun. O zaman da biz kendimizi toparlama adına bir daha geriye dönüp bazı şeyleri sarma zorunda kalabiliriz. Hal böyle olunca Kur'an okumayın, hal okuyun, hal okuyun, Kur'an okumayın iki çağrı da yanlış bir çağrıdır. Asıl çağrı şu olmalıdır İlmihal de okuyun, Kur'an da okuyun. Kur'an mealinden niye biz mahrum olalım belli şeyleri öğrenme adına belki bazen direk mealden belki biraz da tefsirlerin yardımıyla meal tefsir olarak yazılmış olan kitaplardan Elbette ki kifayet oranında istifade edeceğiz. Ama kulluğumuzu yerine getirmek açısından da ilmihal dediğimiz halin ilmine, davranış ilmine, o anki halimize uygun olan ilme de muhtacız. Onun da arkasında talip olarak duracağız. Bu seneki ilmihal yürüyüşümüz aslında böyle bir şeyi de Nazarlarımıza, dünyamıza inşallah doğru bir biçimde oturtmamızı sağlayacak. İmam Serahsi hepinizin yakinen tanıdığı, başımızın tacı olan bir imamdır. Yaşadığı yüzyılın hatta bin yılın güneşi diye ifadelendirir ki inanın mübalağa değildir. Biraz tanıdığınız zaman ne kadar ona bu elbisenin uyduğunu görürsünüz. Onun meşhur kitabı El-Mepsut Türkçe'ye de tercüme edildi biliyorsunuz. Ne zorluklarla yazılmış ne zorluklarla bugünlere kadar intikal etmiş o da işin ayrı bir hususudur. O büyük imamımız her kadın erkeğe her Müslümana ilim talep etmek farzdır hadisini açıklarken bir cümle kullanıyor. O cümleyi ben de size vermek istiyorum. Diyor ki o büyük imamımız "Eftalu ilmu ilmil hal ve eftalu ameli hifsul hal." Amellerin en faziletlisi halin korunması, en faziletli ilim ise halin ilminin öğrenilmesidir. Yani ilmihal terkibinin bizim kaynaklardaki ilk yeri İmam Serahsi'nin mefsutudur bunu bilmemiz bizim için önemli bir bilgidir Afdallü elmu ilmil hal ve Afdallü ameli heppssül hal en faziletli ilim halin ilmidir en faziletli amel ise halin korunmasıdır muhafazasıdır Bu korunduğu zaman kulluk adına mükellefiyetlerimizi ve sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında bize bambaşka güzellikler bambaşka imkanlar sunacaktır. İlmihal terkibinin bize verdiği önemli bir mesaj daha var. Bunun üzerinde de biraz durmalıyız. İslam'da peygamber aleyhissalatü vesselamın da açıkça beyanıyla ilim talep etmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Zaten İmam Serahsi de dediğim gibi bu hadisin üzerinden bu cümleyi söylüyor. Ancak her Müslümanın İlimden istifade oranının aynı olacağına dair bir şart yoktur. Böyle bir şey mümkün de değildir. Eğer böyle olsaydı bugün ilmi intikal ettiren bize o altın neslin tamamı alimler ordusundan oluşması gerekirdi. Ama çok iyi bildiğimiz bir hakikat var ki sahabe dediğimiz o büyük ve bahtiyarlar topluluğu alimler ordusu değildiler. Ya neydiler? Amiller ordusuydu evet bazıları az biliyordu bazıları çok biliyordu fetva verebilecek kadar ilme vakıf sahabi sayısı sayılar muhtelif 17 idi çok fetva veren 7 idi İbni Kayyım'a göre sayı 100'dü ama 10 bin sahabi isimleriyle bilinenin içerisinden 100 tanenin dışında fetva verebilecek kadar ilme sahip olmama olmayan bir topluluk olarak önümüzde duruyordu. Bugün nice sahabi efendilerimizin isimlerini andığımız zaman titreriz, onlara karşı muhabbetimiz çok farklılaşır. Ama hayatlarını şöyle bir irdilediğimiz zaman İlim adına değil onların farklı sahalarda iz bıraktıklarına şahit oluruz. Örnek isterseniz size Halit bin Velid Yeter ona dair çok şeyler anlattığım için bir daha dönüp tekrar etmek istemiyorum. Ama o büyük insanın ilmi seviyesi ayrı bir şeydi. Binlerce alimin yapamadığını ortaya koyarak Allah ve Resulü'nü memnun etmesi de ayrı bir şeydi. Sahabenin ilim kaleleri onlardan bir tanesidir Ebu Derda. Şam'ın büyük alimi olarak da bilinir zamanında ümmetin hakimi diye Efendimiz'den de bir ifadeyi hak etmiş ve bu ifadenin de altını hayatı boyunca doldurmuş bir isim olarak karşımızda duruyor. Bazen 4000 kişiye varan ilmi halkalarından bahsedilir Şam'daki suffalarında. Böyle büyük bir etkisi olduğu zaman insanlar ona gelip soru üzerine soru sorduklarında Peygamber terbiyesinden bu işin yolunu ve yöntemini öğrenmiş olan o büyük insan şunu söylüyor. Niye bu kadar çok soru soruyorsunuz? Soruyor adam cevap veriyor, soruyor cevap veriyor, soruyor cevap veriyor. Bir daha sorunca bu sözü söylüyor. Ne yapacaksın bu kadar cevabı? Aldığın her cevap yarın Allah katında sana delil olarak sunulacak. Sen bu öğrendiklerini amel sahasına taşıdın mı? İlim aldığın, öğrendiğin bu bilgiler hayatında karşılık buldu mu ki üstüne başka şeyler öğreniyorsun? İşte ümmetin hakimi olan o büyük insan hakimane ve hekimane, hem dertlere çözüm olabilecek, derman olabilecek hekimce bir sözle, hem de hikmetlice bir sözle bize bu yolu, bu işin yolunu gösteriyor. Dolayısıyla ilmi hal, halin ilmi içinde bulunduğumuz hale mutabık olan o ilim bizim için biraz daha önem arz ediyor. Zaten böyle olduğu için medreselerde, Kur'an kurslarında, camilerde yıllar yılı konuşulan mesele bu olmuştur. Bir Müslüman namazının nasıl kılınacağını bilmez mi? Bir Müslüman abdestin nasıl alınacağını bilmez mi? Bir Müslüman seferde nasıl namazlarını kısaltacağını bilmez mi? Bir Müslüman hacda nasıl davranacağını bilmez mi? Bir Müslüman en azından Haliyle alakadar olan zekat bahsini bilmez mi? Bunlar asgari kulluk miktarıdır. Asgari bir Müslümanın bilmesi gereken şeylerdir. İşte ilmihal dediğimiz şey de bunlara cevap veriyor. Mesele biraz daha anlaşılsın, anlaşılsın diye ilmihal tanımıyla alakalı beş tane cümle severmek istiyorum. Beş cümle yazdırmak istiyorum. Yani ilmihal deyince ne anlamalıyız? İçeriği nedir? ve biz bunlardan nasıl istifade edeceğiz istifade edeceğiz bunlara bir ışık olacak bu verdiğim tanımlar inşallah. Birincisi ilmihal bir müslümanın kulluk vazifesini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu asgari ilmi malumattır. İlmihal bir müslümanın kulluk vazifesini yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu asgari ilmi malumattır. Zaten asgari seviyede bir kul ne bilmesi gerekiyorsa ilmi halde bunlar anlatılır. Sizin elinizde de var zaten işledikçe okudukça da göreceksiniz. İkincisi bu birincisi açık olduğu için buna fazla izaha girmiyorum. İkincisi ilmi hal bir Müslümanın iman eder etmez... Mükellef olduğu sorumlulukları ortaya koyan bir başvuru kaynağıdır. İlmihal bir Müslümanın iman eder etmez mükellef olduğu sorumlulukları ortaya koyan bir başvuru kaynağıdır. Yazıldıysa geçeyim yazılmadıysa bir daha tekrar edebilirim. İlmihal bir Müslümanın iman eder etmez mükellef olduğu sorumlulukları ortaya koyan bir başvuru kaynağıdır. Kitap var değil mi sizlerde? Bir yedinci dersi açalım. Kaçıncı sayfadaymış yedinci dersimiz? 95 tamam. Kulluk ve ibadet başlığını taşıyor dersimiz ibadetin faydalarından falan bahsediyor. İbadetin çeşitleri İslam. Sonra mükellef diye 104. sayfada bir kavramla bizi karşı karşıya getiriyor. Şimdi İslam dediğimiz din şöyle bir dindir. Müntesiplerine sorumluluk yükler. Mükellef bu zaten. Sorumluluk üstlenmiş demektir. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediğiniz andan itibaren sorumluluğunuz başlıyor demeseniz Başka o zaman İslam'ın siyasal anlamda otoritesine teslim olmazsanız kendi başınıza yaşarsınız ama İslam'ın siyasal anlamda da otoritesine teslim olduğu anda bu sözü söylemese bile cizye ödemekle mükelleftir. Bakın yine mükellef ifadesini kullandık ama böyle olmazsa iman etse Allah bütün insanlığa o iman şerbetini içirsin bizleri de içirilmesine vesile etsin inşallah. Mükellef olur ve iş o zaman başlar. Yatma yok anında imanla beraber gel iman ettin. Şimdi başladı sorumluluklarındır İslam adama. Bunlar nedir? Bunlar ef'alu mükellefiyet diye fıkıhta ve ilmi halde karşılık bulur. Yani mükellefin ef'alleri mükellefin sorumlu olduğu fiiller. Bunlar da bizim fıkıh kitaplarımızda. Çeşitli kavramlarla ifade edilir en üstünde farz vardır en altında haram vardır farzdır vaciptir mübahtır caizdir mekruhtur öncesinde bir de müstaaf var mekruhtur harama kadar götürür işi yani bir çizgi üstüyle altı belli olan bir çizgi İşte mükellefin fiilleri bu çerçevede bilinir. Bir Müslümanın bilmesi gerekmez mi neyin haram neyin helal olduğunu? Neyin mübah, neyin müstehab, neyin mekruh, neyin e, caiz bunların, bunların fıkıhtaki karşılığını bilmesi gerekmez mi? Yola çıkar çıkmaz kendi heybesini alacağı en önemli şeylerdir bunlar. Bunları almazsa bunları bir şekliyle kavramazsa nasıl kulluğunu yaşayacak nasıl kendisine yüklenen o sorumluluğu Tam anlamıyla ortaya koyacak işte ilmihal dediğimiz o başvuru kaynağı bize bunu öğretiyor mükellef oldun sorumlulukların bunlar yaptığının karşılıkları da şu şu şu şu diye sana net bir biçimde bilgi veriyor. Dolayısıyla biz ilmihal nedir sorusuna ikinci maddede bu cevapla karşılık verebiliriz. Üçüncü maddeyi de yazdırayım size ilmihal. Bir Müslümanın koruması gereken en temel hakların neler olduğunu gösteren önemli bir rehberdir. İlmihal, bir Müslümanın koruması gereken en temel hakların neler olduğunu gösteren önemli bir rehberdir. Yazıldı mı bir daha tekrar edeyim mi? Yazıldı. Kıymetli kardeşlerim, Müslüman dediğiniz insan hukuklu insandır. Hukuk dediğimiz şey onun bizdeki tam karşılığı şudur şeriattır. Şeriat demek hukuk demektir zaten. O olmazsa iman da tam anlamıyla yaşanmıyor ve tam anlamıyla karşılık bulmuyor. Hal böyle olunca ilmihal bize bir Müslümanın koruması gereken en temel hakların neler olduğunu veriyor. Şimdi bir Müslüman dört tane hakkı korumakla mükelleftir. Dört tane hak var ki bunlar ihlal edildiği zaman, ihmal edildiği zaman orada hukuk ihlali vardır. Orada Allah'ın ve Resulünün hoşnut ve memnun olmayacağı bir hal, bir davranış ortadadır. Zaten ilmihal dediğimiz o sistem de bunun aslında bir yönüyle, Yolunu ve yöntemini öğretiyor bize nedir o dört hak <gülüyor> birincisi hukukullah ikincisi hukukul ibad üçüncüsü hukukun nefs dördüncüsü hukukul eşya birincisi hukukullah ne demek Allah hakkı Allah'ın hukuku bir Müslüman bunu bilmez mi bu nerede gizli? Bu işte iman hakikatleri ve iman esasları dediğimiz şeyde ilmihalin en temel konuları bunlardır zaten. 6 tane 6 tane temel iman esası en ince detayına kadar muhatabın anlayacağı seviyede anlayacağı şekilde sunulur. Çünkü o işin temelidir ve işin başlangıç noktasıdır. Allah hukuku hukukların en üstünde olmalıdır. Bir Müslüman için bir mükellef için en üstünde olduğum için de en başa alınması gereken odur. İkincisi hukukul ibad kulların hukuku. Bir Müslüman başka bir Müslümanla arasında hukuk var. Bir Müslümanın Kendisinden olmayan diyelim ki ehli kitapla diyelim ki müşriklerle bir hukuku var biz mesela bugün onları öğreniyoruz öğrenmek zorundayız özellikle şimdi Avrupa'dan bizi dinleyen kardeşlerimiz de var bilmeleri lazım ehli kitapla olan münasebetin ne olduğunu o ehli kitapla olan münasebette Allah'ın onlara yüklediği şeyleri bilmeleri lazım. Bunu bilmedikleri zaman mükellefiyetlerini tam anlamıyla ortaya koyma adına aziyet yaşayacaklar. Şimdi İslam coğrafyaları fethediliyor. Fethedilirken coğrafya genişlediği zaman farklı unsurlarla Müslümanlar karşılaşıyorlar. Mesela mecusilerle ilk temas Hazreti Ömer döneminde karşılaşılıyor ve oluyor. Anında sahabe mektup yazıyor Hazreti Ömer'e. Ya emir el müminin burada şöyle şöyle insanlar var ateşe tapıyorlar. Bunlarla hukukumuz ne olacak? Nasıl bir hukuk üzerinden bunlarla münasebet kuracağız? Hazreti Ömer de onlara, onlara cevap veriyor. Mısır fethedildiği zaman Amr ibn As oradaki kıptilerle, oradaki farklı unsurlarla, farklı şekillerde sorunlarla karşılaşınca anında Hazreti Ömer'e emiren müminin o gün odur mektup yazıyor elçi gönderiyor ve karşılaşan sorunları çözme adına onlardan bir şekliyle ipuçları ya da fetva düzeyinde fetva olabilecek cevaplar istiyor. Ne gösteriyor bunlar bize Müslüman hukuklu insandır kafasına göre konuşmaz kafasına göre davranmaz. Ne söyleyecekse Kur'an'ın açık emri hatuburhanakum in kuntum sadiqin getir delillerinizi doğru sözlü iseniz o kitaplar ilk evvelde inkarcılar olsa da bizedir de delilli konuşmak zorundadır. İmam Serahsiden örnek verdim size. E, açın bakın mefsudu, mefsut Türkçeye tercüme edilmiş. Ne söylerse delili vardır delil mukayeseli olarak da verilir biz bunu söylüyoruz bu ay ay ayetten ve bu hadisten bu hükmü çıkarıyoruz bizim gibi düşünmeyip de şöyle diyenlerin hükmü de bu ama biz o hükmü değil de bu hükmü tercih etmemizin sebebi de bu Allah senden ebeden razı olsun başka ne diyebiliriz ki ihtiyaç duyduğumuz her şeyi bize veriyor böyle olunca biz ilmi halde birinci maddede Allah hukukunu İkinci maddede insanlar kullarla alakalı hukuk bu Müslüman olur, gayri Müslüm olur, hiç önemli değil. Üçüncü hukuk nedir? Kendi nefsimizle, bedenimizin, aklımızın, kalbimizin, zihnimizin de bir şekliyle bizimle bir münasebeti var. Bunun da hukuku var. Yani sen mesela bir ruhban hayatı yaşayamazsın. Hukuk buna müsaade etmiyor. Aileni, efradını, akrabalarını, sıla rahmi ihmal ederek bir kulluk yaşayamazsın. Hukuk buna müsaade etmiyor. Suffa'nın mektebinde ilk dönemde talebe olan o güzide insanları hatırlayın. Ben onlarla ilgili bazı şeyler söyledim. En son Sufa meclisleri dersinde de Başakşehir'de de o örneği tekrardan verdim. Ukbe İbni Amir'e. Efendimiz aleyhissalatü vesselam yapılan işin ne kadar önemli olduğunu belirtmek için bir temsil ile nazarına bir şey emanet etti. Bilmem hatırladınız mı? Ne diyordu? Sizden biriniz Buthan Vadisi'ne gitse orada hörgücü güzel gösterişli bakanlara böyle surur veren bir deveyi Allah'ın hukukuna girmeden akrabalık bağlarını da kesmeden alıp sahibi olsa buna ne dersiniz ne diyordu sahabe ne diyeceğiz ya Resulallah öyle bir şey kim istemez işte sizin suffada oturup Allah'ın kitabından bir ayet öğrenmeniz bir deve iki ayet öğrenmeniz iki deve üç ayet öğrenmeniz üç deve deyip deyip götürdü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözünü varacağı yere kadar. Kıyas anladınız mı? İlim bile olsa akrabalık haklarını ihmal edemezsin. Hukuk sana hukuku söylüyor. İman ettiğin bu din yine kendi nefsinle bir hukuku var ihmal edemezsin. Kimin sende bir hakkı varsa o hakkı yerine getirmekle ancak yürütebilirsin. Öyle olunca bir tarafı imar edip de bir tarafı yıkmak yok. Efendimiz ve vesselam meselenin kamil manadaki karşılığını bize öğretiyor. Biliyorsunuz Efendimiz Medine'ye gelince Medine'nin adı Yesrib'ti. Sonra Efendimiz Medine'ye çevirdi. Yesrib'te kullanılmasın diye İbni Mace'de geçen bir söz kim ki Yesrib derse on kez Medine desin dedi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz anlaşılsın diye dediğimiz için o cezaya muhatap değiliz. Ama Efendimiz özellikle o kelime unutulsun ve Medine anılsın diye böyle bir şey söyledi Medine ne demek Medine şehir demek ama daha da ötesinde Medine içinde deyyanın olduğu yerleşim yeri demek deyyan nedir kadı yani bir yerde kadı varsa hukuk varsa bir yerde hukuk işletiliyorsa İslam'ın nazarında orası şehir orası Medine eğer hukuk yoksa 20 milyon nüfusu olsun ne yazar? Orası büyük bir köy. Hariye. Ama hukuk varsa orası Medine'dir. Velev ki 10 bin olsa nüfusu. Medine'nin nüfusu ilk başta 10 bindi sallallahu aleyhi ve sellem Medine dedi oraya hukuk var çünkü girer girmez sallallahu aleyhi ve sellem orada tarihe Medine vesikası diye geçen o meşhur vesikayı anlaşmayı Müslümanlar arası hukuku Müslümanlarla Yahudiler arası hukuku Yahudilerin birbirleriyle arasındaki hukuku tanzim etmek için kaydettirdi 52 maddede bir anlaşma çerçevesinde işte biz ilmi halden Nefsin hukukunu da öğreniriz. Dördüncüsü eşyanın hukuku. O ney? Eşya Arapçada şeyin çoğuludur biliyorsunuz. Şey bize de çok lazım olan bir kelimedir. Türkçede şey olmasa Türkçenin ocağı batmıştır. Onlarca kelime şey şey diye ifade edilir. Allah razı olsun bulanlardan. Eşya sadece bizim Türkçede kullandığımız eşya değil. Arapçadaki eşya. Varlığın tamamı için kullanılır. Yani insan dışında ne varsa eşyanın kapsamındadır. Dolayısıyla hukukul eşya dediğimiz zaman neyi kastediyoruz? İnsan dışındaki bütün varlıkla aramızdaki hukuku. Bunun içine siz hayvan haklarını yazın. Bunun içine siz toprağın hakkını yazın. Bunun içine siz. İmar hakkını yazın. Bunun içine siz yol hakkını yazın. Bunun içine siz telefon hakkını yazın. Bunun içine siz trafik hakkını yazın. Yazın da yazın. Hepsinin işlendiği konu ilmihaldir. İlmihal halin ilmi. Halimizin de en önemli parçası bulunduğumuz zemin ve zaman. Münasebet kurmak durumundayız. Bunlarla alakalı bütün hukuku öğrendiğimiz yerde bu. İlmihal bunun asgari oranını verir bize detay vermez göreceksiniz zaten zekatla ilgili şeyler bir iki derste özetlenecek. Ama siz mesela ticaret alanda bir iş yapıyorsunuz o alanınızla alakalı sizin hukukunuza ait müracaat edeceğiniz kaynaklar da İslam fıkıh ilminin altındadır. Orada siz daha temel şeyleri daha detaylı olarak bulursunuz. Burada ise özet manada özeti size verecek şeyler söylenir ve takdim edilir. Dördüncüsüne gelelim. Dörtteyiz değil mi? Evet. Tamam. İlmihal bir Müslümanın kendisine emanet edilen nimetlerin nasıl ehliyet üzere korunması gerektiğini gösteren bir risaledir. İlmihal bir Müslümanın kendisine emanet edilen nimetlerin nasıl ehliyet üzere korunması gerektiğini gösteren bir Risale'dir. Yazdınız mı? Hüsnü Aktaş Hoca var tanırsınız değil mi? Selam olsun Hüsnü Hoca'ya da. Onun iki ciltlik bir ilmihali var. Bilmiyorum göreniniz oldu mu? İsmi nedir? Emanet ve ehliyet bakın işi bilen birisinin bu tespitidir çok doğru bir şey emanet ve ehliyet ilmihal bu zaten yani ilmali biz iki kavramda karşılasak karşısına bunu yazarız emanet ve ehliyet Allah'ın sana emanet ettiklerinin neler olduğunu önce bilmen ilmihal bu sonra o emanete ehliyet göstererek sahip çıkman ilmihal bu emanet ve ehliyet peki nedir emanet edilen şeyler bize nereden bileceğiz e davranış ilmi oradan öğreneceğiz bu emanetlere karşı ehliyet tavrı liyakat nasıl gösterilecek nasıl ortaya konacak öğreneceğimiz yer orası hal dediğimiz o alan bize işin emanetini de ehliyetini de gösteriyor beşinci tavrı da vereyim beşinci tanımı son tanım, tanım bu İlmihal bir Müslümanın olmazsa olmaz vasfı olan ahlakı en güzel ahlakın sahibi olan Efendimizin ahlakına benzetmek için bunun yollarını gösteren bir kılavuzdur. Uzun oldu biraz ama ne yapayım? Bir daha söyleyeyim yavaş yavaş yazın. İlmihal bir Müslümanın Olmazsa olmaz vasfı olan ahlakı en güzel ahlakın sahibi olan Efendimizin ahlakına benzetmek için bunun yollarını gösteren bir kılavuzdur. Çok açık herhangi bir izaha da gerek yok. Ahlak dediğimiz şey dinin dört temel esasından biridir. Biliyorsunuz din dediğimiz o yapı Dört esas üzerine kurulmuştur. Birinci katta ve birinci en önemli ayağı akaittir, akidedir. İkinci kat ahlaktır. Üçüncü kat ibadettir. Dördüncü kat malumattır, e, muamelattır affedersiniz. Bu dört katında gerekli ve asgari miktarları ilmihalde vardır. İlmihal bu dört binaya binanın katlarına ait malumatı bize verir. Ahlak dediğimiz şeyde Müslüman'ın olmazsa olmaz vasfı ya, ibadetlerin bir çoğunun temel hikmeti de ahlakın tesisi ya, onun için ahlaka vurgu biraz daha farklı bir biçimde gelir. Yakın bir zamanda bir derste söyledim, öneminden dolayı bir daha söylüyorum. İbadetlerde üç şey aranır aranmalıdır. Nedir bunlar? Maslahat, İllet ve hikmet. Maslahat o ibadet yapıldığı zaman elde edilen yarardır. İllet o ibadet yapıldığı zaman öğrenilmesi gereken sebeptir. Hikmet ise o ibadetin teşri kılınmasının gayesidir. Demek ki maslahat yarara illet sebebe hikmet ise bizi Gayeye götürüyor. Bunlara ait çok fazla malumatı biz İlmihal'de bulamayız belki. İlmihal o kadar bize vermez açıklamalarını. Ama bunu bildiğimiz zaman buna ait bir ihtiyaç duyduğumuzda gerekli kaynaklara müracaat ettiğimiz zaman bu konuda da bazı şeyler alacağız. Ama göreceksiniz ben bu üç şeyi de esas etme adına biraz gayret sarf ettim. Bilgiler var burada. Temel bazı İlmihal kitaplarında olmayan Bilgiler de bizim ilmihalimizde var. Sebebi de bu üç şeyden de mahrum olmayalım ve bunları da öğrenelim maksadıyladı maksadıylaydı İbadetin maksadlarından bir tanesi ahlakın tanzimi olduğu için ahlaka ilmihal biraz daha dikkat çeker. Biz bunu da bilelim ki aslında bir yönüyle davranış ilmi olan ilmihalden ahlak da öğreneceğimizi hiçbir zaman İhmal etmeyelim. Şimdi aziz kardeşlerim hepinizin elinde kitaplar var. Bir alalım elimize kitaplarımızı. Derslerin usulüyle alakalı işleyişine alakalı da birkaç şey söyleyeyim size. 32 ders başlıyor. Birinci dersimiz din, dine olan ihtiyaç ve İslam'da mezhepler. İkinci ders dini hükümlerin kaynakları ve iman. Burada da temel biraz da, da teknik meseleler işleniyor. İkinci dersten sonra iman esasları başlıyor. Allah'a iman, meleklere ve kitaplara iman, peygamberlere ve ahirete iman, kaza ve kadere iman. Altı derste bu nihayete eriyor. Sonra yedinci derste kulluk ve ibadet. Ondan sonra sekizinci dersten itibaren ibadetin ön şartı temizlik ve sularla başlıyor yürüyor. Namaz bahsi biraz fazladır göreceksiniz ciddi oranda ona zaman ona yer ayrıldı. Çünkü çok önemli bütün hepsi burada işlendi. Cenaze namazı 22. ders tek tek okumak istemiyorum. Oruç, zekat, hac. 29. ders Allah'a yakınlaşmanın vesilesi kurban. 30. ders iki büyük sorumluluk yemin ve adak. 31. ders Allah adına bir ahit nikah. 32. ders Allah'ın koyduğu sınırlar helaller ve haramlarla da nihayete eriyor. En arkasında da bir dua var o dua yaptıkça da inşallah amin diyeceksiniz. Allah beni de o duaların içerisine katsın. Şimdi burada göreceksiniz dil oldukça basittir. Hatta içinizde bazı arkadaşlarım bana kızacaklar. Hocam biz ilkokul talebesi miyiz? Bu kadar basit meseleleri bizim karşımıza getirdin. Onlar ağırlaştırsın onlar ehli ilim biraz daha derinleştirsinler. Ama biz en basitinden başlatmalıyız meseleyi. İnanın göreceksiniz mesela yaşınız benim gibi kırkın üzerine çıkmaya başlamış olan kardeşlerim. Bazı meseleleri okurken diyecekler ki ya biz bunu yıllar önce okumuştuk yıllar önce de biliyorduk ama meğer yanlış yapıyormuşuz. Meğer şimdiye kadar biz namazda şu şeyi yanlış yapmışız diyecekler. Diyecekleri çok mesele olacak. İnsan bir defa işte Kur'an kursunda şurada burada ya da işte bir sohbet meclisinde şurada burada dinliyor. Ya dinlerken yanlış dinliyor ya anlatan tam izah edememiştir. O farklı bir şekliyle zihinde belirmiştir. Öylece de almış götürüyor. Öylece de amel ediyor. Ama asli haline müracaat edip okuduğu zaman ha demek ki ben burada yanlış yapmışım. Bunun doğrusu buymuş diyeceği çok meseleler olacak. Onun için dil, muhteva bazılarınıza basit gelirse bana kızmayın. Basit olması özel bir tercihten kaynaklandı. İlmihal en basitinden olmalıydı öyle oldu ama siz ağırlaştırmak isteyen, Belli yerlerde belli izahlara ihtiyaç duymak isteyen kardeşlerimiz Farklı kitaplara farklı kaynaklara müracaat ederek biraz daha ağırlaştırabilirler Birinci derse bir gelin birinci ders din dine olan ihtiyaç ve İslam'da mezhepler Hemen birinci sayfada kapakta bir ayetimiz var bir hadisimiz var 32 ders boyunca böyledir her dersimiz bir ayetle serlevha bir ayet ve bir hadisle başlıyor. Siz şimdi muallimler olarak bu dersi takdim ettiğiniz zaman talebelerinize bu ayetle ve bu hadisle alakalı biraz izahta bulunacaksınız. Bunu da siz yapın bunlar kitapta yok. Bu kitap ilmihal. hal. Ama bu işlenen konularla alakalı bu ayet ve bu hadis. Bazı ayetler vardır ki sebebi nüzulünü siz o gün o mecliste anlattığınız zaman. Talebeleriniz o ayetten bambaşka bir istifade ile ayrılacaklar Allah'ın izniyle Bir hadis vardır sebebi vurudu vardır mesela o hadisin Onu aktardığınız zaman bambaşka bir şey olacak Hadis bir şey söylüyor ama bir şeyler müphem Biraz önce bir şey söyledik başka bir hadis imdadımıza yetişti açtı Burada da öyle şeyler göreceksiniz Bir hadis var ama bir yerde başka bir izaha ihtiyaç var Orada da muallimlere bir iş düşüyor Biraz gayret edeceksiniz bazen tefsirlere bazen hadis şerhlerine dikkat ederek bu serlevha hadis ve ayeti açıklayarak fazlaca detaylandırmadan çok fazla ıı, tefarata dalmadan muhataplara verme adına gayret içerisinde olacaksınız. Şimdi geldik hemen çeviriyoruz 14. sayfa başlıyor din nedir ben muallimim açtım elime Kitabı önüme, önümde kitap var talebeler de oturmuş başladım okumaya ben okuyorum talebeler yatıyor ben okuyorum talebeler yatıyor o da güzel meclislerde yatmanın insana ayrıca bir şeyi var mükafatı var onu söylemiştim ama artık bu yatma işinden biraz vazgeçmek gerekir ümmet bu haldeyken zaten 8 saat yatan ümmeti Muhammed bir de meclislerde yatarsak ayıp olur ama yatırmamalıyız muallimler olarak. İnsanlar işten gelecek. Erkekler için öyle söyleyeyim mesela, işten gelecek, yorgun, argın. O işkin teşgalesi, meşgalesi Yormuş zaten adamı 10 saat, 12 saat yorulmuş. İstanbul gibi bir yerde bir buçuk iki saati trafikte geçmiş, hafta içi gelmiş, oturmuş, orada başlayacak yatmaya. Sen yatırmayacaksın onu. Ne yapacaksın? Çalışacaksın. Hazırlanacaksın notlarını alacaksın geçeceksin talebelerin karşısına şakır şakır söyleyeceksin ara ara kitaba bakabilirsin bir mahsuru yok ama kitap okuma gibi okuyarak ders anlatma yönteminden suffa muallimleri olarak farklı bir noktaya kaydırmak durumundayız aynı sözüm hanımlar sizlere de sizin de ayrı dertleriniz var siz de onlara dikkat ederek yapacaksınız. Dolayısıyla biz hazırlanacağız muallimler olarak ve konuları kendimiz biraz daha zenginleştirerek bazı yerlerde izaha ihtiyaç duyan izahları yaparak bazı yerlerde muhataplara sorular sorup onların dikkatlerini derse ve o sorulan sorulara çekerek biraz daha interaktif diyorlar değil mi ona? Yani beraberce derse dahil olarak bir sistemle o dersi yapacaksınız ki istifadeniz olsun. Şimdi ilmihal dersinin çok da büyük bir sıkıntısı var onu da söyleyeyim size karşılaşacaksınız onunla. Herkes fakihtir bizde millet olarak her şeyi bilirler. Onun için bir meseleyi işlediğiniz zaman 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek sorular gelecek. Sizin talebelerinizden özellikle hanımlar o konuda iyi mahirdirler. Acayip sorular gelecek. Şimdi oradaki tavrımız ne olacak? Arkadaş biz bir imam azam değiliz ki. Her sorulan soruya cevap verelim ve verdiğimiz her cevap da doğru olsun. Biz o konuyla çerçeveyi sınırlandırmalıyız. Bu konuda farklı noktalara bizi çekmek isteyen talebelere karşı dikkatli olacaksınız. Ama bir soru sorulmuş, hokkalı bir sorudur, iyi bir sorudur, iyi yakalamıştır o talebemiz. Araştıracaksınız bir sonraki hafta gelip o sorunun cevabını öyle vereceksiniz. İlmin yarısı la edri cevabını vermektir. La edri ne demek bilmiyorum. İlmin yarısı bu. Ama biz bizim tanımımızda tam tersi. Çok bildiğimiz zaman bildiğimizi zannediyoruz. İmam Zehebiye, Hafız Zehebiye Allah kendisine ebeden razı olsun. Başımızın tacı büyük bir imamdır. Soru soruluyor cevap veriliyor, veriyor. soru soruyor cevap veriyor. Soru soruluyor cevap vermiyor. Soru soruluyor bilmiyorum diyor. Piri diyor ki in oradan aşağıya. 3-5 tane soru sorduk. İkisine cevap verdin. 3 tanesine cevap vermedin. Benim diyor burada kürsüde olmam o verdiğim 2 tane cevaptan dolayıydı. Eğer ben her soruya cevap verseydim kürsüm daha farklı yerde olurdu. Dolayısıyla verdiğim 3 tane bilmiyorum sorusu da ilimdir. Eğer öyle olmazsa ilim olmaz zaten ortaya. Aklıma bir menkübe geldi. Menkübeler güzel mesajlar veriyor bize. Alim bir zatın vefatından sonra posta oğlu geçiyor. Oğlu ilim erbabı değil. E millet de gelip soru soruyor. Bir tane uyanık cemaatten müritlerden biri diyor ki bak sana bir yol göstereyim. Kim ne sorarsa sana de ki yücet kavleyin iki görüş vardı iki tane farklı zıt görüş söyle böyle yaparsan paçayı yırtarsın diyor gelip soruyorlar işte şunu yapmak caiz mi diyor iki görüş var yapsan da olur yapmasan da olur biri bakıyor ki her gün aynı cevabı veriyor bir gün böyle cevap veremeyeceği bir soru soruyor Cenab-ı Hakk'ın varlığı ile alakalı adamın perdesi tabii yırtılıyor. böyle değil işte her soruya cevap verme gibi bir mükellefiyetimiz yok bizim. Bazen karşılaşacağız bununla. Özellikle ibadet konusunda girdiğimiz zaman namazda, efendime söyleyeyim kıraatte, sucutta, rukuda neyse bir şeyler sorulacak. insanların zihinlerinde var. Tam bilmediğimiz cevabı vermeyelim. Vermemeyi de onlara öğretelim. Onlar da bilsin. Talebelerimize bu manada Kendimiz had bilsek, hadde bildirsek vereceğimiz en güzel dersi olur zaten. İnanın bugün bu dersi onlara yap, yansıtabilmek bizim için en önemli ikramdır. Çünkü Müslümanlığın en önemli esaslarından bir tanesidir haddi bilmek. Biz her şeyi bilmek zorunda değiliz ama haddimizi bilmek zorundayız. Bu da zihninizde bir de dursun. Şimdi göreceksiniz konu bittikten sonra sayfa 25'i açın. Beş tane soru var. Birinci konuyla alakalı. Din nedir? İnsan dine ne kadar muhtaçtır? Mesela sorular. İslam dininin en temel özellikleri nelerdir? İslam'ın evrensel oluşu ne anlama gelmekte gelmektedir? Mezhep olmadan İslam yaşanabilir mi? İtikadi ve ameli mezhep ne demektir? Bir yol mesela sorular üzerinden dersi işleyebilirsiniz. Konu var burada zaten. Birinci sorumuz şu arkadaşlar. Din nedir? İslah insan dine ne kadar muhtaçtır cevap verirsiniz bazen görüşlerini alırsınız onları konuşturursunuz sonra söyleyeceğinizi söylersiniz İkinci bir yol konuyu işlersiniz bitirirsiniz anlaşılmış mı anlaşılmamış mı noktasında soruları öyle sorar cevap alırsınız ama bu interaktifliği hiçbir zaman düşürmeyin. Bu oldukça istifade artacaktır. Muhatabın derste konuşması önemli bir şeydir. Bu hem istifadesini çoğaltacak hem de daha fazla sevmesine neden olacaktır. İlerleyen derslerde bunlar işlenecek böyle bir yere geleceksiniz ibadet konusunda. konusunda mesela 8. ders yanlış hatırlamıyorsam oraya bir gelelim. Sistem aynen işliyor 8. derste değilmiş 9. derse bakalım evet 9. dersten itibaren sayfa 142 sorular ve cevaplar kısmı 8. 9. dersten sonra değişti ne oldu 10 tane soru 10 tane de cevap oldu ve bu aşağı yukarı son iki konu dışında da sistem aynen böyle yürüyecek neden? Çünkü genelde ibadetle alakalı konularda somut sorular üzerinden mesaj daha güzel verilir. Bazıları konunun içinde var bu soruların cevapları bazıları yok. Bazıları en fazla o konuyla alakalı sıklıkla karşılaşacağımız sorular onlara cevaplar verildi. Örnek olarak bir iki tane okuyayım mesela takke sarık veya başörtüsü üzerine mes etmekle baş mesedilmiş olur mu? Soru bu. Cevap da oldukça kısa. Kesinlikle olmaz, böyle mes, caiz değildir. Detay mı istiyorsun? Bakacaksın. Ama mesle ilgili konuda bazı şeyler vardı. Kahkaha ile gülenin abdesti bozulur mu? 8. soru. Kahkaha ile gülen eğer namazın içerisinde ise hem namazı hem abdesti bozulur. Yok namazda değilse abdesti bozulmaz. Normal zamanlarda kahkahayla gülenin aftesi bozulmaz. Ha bunun edebe aykırı şeyleri var. O ayrı. Ama direkt sorunun cevabı bu. Mesela ilerleyin. Bir yer daha size göstereyim. Özellikle biraz daha böyle ihtilaflı konularda Sayfa 282 İmama ikinci veya üçüncü rekatta yetişen kimse imam selam vermeden mi ayağa kalkıp namazını tamamlar? Alın size bir soru. Önemli de bir soru. Cemaatle namaz konusunda hepimizin karşılaşacağı bir şey. Cevabını okursunuz. Yedinci soru. Cemaatle namaz kılarken imam namazı bitirince sessiz selam verirse ne yapılmalıdır? Yani imam size namaz kıldırıyor. Ama tuttu unuttu selamı kendine verdi ne yapacaksınız cevap burada bunun gibi böyle nokta atışı sorular yani karşılaşmamız imkan dahilinde olan o soruyla beraber başka kapıların açılmasına zemin hazırlayacak sorulara bizi yönlendirecek. Dolayısıyla ibadet konusunda her konunun sonrasında 10 tane soru 10 tane cevap okuyacaksınız. Bunlarla da sınırlı tutmakta fayda var ama ben biraz daha zenginleştirmek istiyorum derseniz o konuda da size söylenecek bir şey yok. Bu şekliyle ilmihal dersimiz tamamlanmış olacak. Allah şimdiden gücünüze güç katsın, nefesinize nefes versin, amellerinize ihlas versin, derinlik versin, samiyet versin. Bitti mi? Bitmedi. Bu sene Suffa meclisi çok bereketli. Kardeşlerimiz size şöyle bir broşür de dağıtacaklar dağıttınız mı bunları da Heh. 32 fiili kavli sünnet kaç dersimiz var 32 ders her dersimizde bir tane sünnet öğreneceğiz inşallah bu derslerimizde ilmihal derslerinin şeyinde bunu da devam ettireceğiz mesela birinci sünnet, kavli sünnet hemen karşımıza geliyor. Ne diyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Ebu Hureyre'nin nakliyle? Kelimetani hafifetani alellisan, feqiletani fil mizan, habibetani Subhan subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahi lazim. Dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem iki kelime vardır ki dile hafif, mizanda terazide ağır, rahmana ise sevgilidir. Nedir Subhanallahi ve bihamdihi. hamdihi subhanallah il Bunu söylediniz söylemekle kalmayacaksınız arkadaşlar Bu hafta bu kavli sünneti öğrendik Gelin şöyle bir şey yapalım Hepimiz bu hafta bin defa bu zikri dilimizden düşürmeyelim Şimdi talebelerinizden biri diyecek ki Hocam bu bin sayısı nereden çıktı bidat bu Sen bizi bidatlara mı sevk ediyorsun Sizde cevap vereceksiniz Peygamber Aleyhisselatu vesselam da bazen bazı eskarı sahabiye adetle vermiştir. Bin kez, yüz kez, doksan dokuz kez, otuz üç kez, on kez, yetmiş kez sahih hadislerde Efendimizin verdiği rakamlar. Böyleyse eğer sen muallim olarak o sünnetten yola çıkarak bir hedef belirlersin muhatabına, talebene ulaştırırsın. Dili Alıştırmak hayatı alıştırmak için çünkü böyle bir hedef koymasanız kimse yapmaz ben size söyleyeyim orada söylenir ve orada biter ama talebeye ödev verir gibi bakın bin kez bu söylenecek dediğiniz zaman Allah'ın izniyle yapılacak fiili sünnet bakın birinci fiili sünnetimiz neymiş yine nakleden Ebu Hureyre'dir Başımızın tacıdır. Kurban olduğumuz o büyük insan bunları bildirmese hiçbirini bilmeyecektik biz. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Ebu Hureyre'ye düşman olanları da Allah ıslah etsin. Bir Müslüman nasıl Ebu Hureyre'ye düşman olur onu ben anlamıyorum ama içimizden böyle arızalar da var. Allah o arızaları da gidersin. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kişinin yani yani boş şeyleri terk etmesi İslam'ın güzelliğinden gelir bir sünnet öğrendik neymiş hiç aklımıza gelir miydi böyle bir sünnet sünnet bu işte boş şeyleri terk etmek şimdi zatın biri alimlerimizden bir zat büyük bir insan bir gün ilim meclisinden çıkmış bir yere doğru yürüyor herhalde bir çarşıya pazara orada da bir inşaat görüyor birileri bir ev yapıyor Aklına şöyle bir şey düşüyor diyor ki ya acaba kim bu inşaatı yapan ve ne yapılıyor burada? Sonra kendi kendine 10 gün 20 gün istihbar da bulunuyor. Ya ben diyor niye ne işim var? Birinin arazisinde bir şey yapılıyor. Bana mı kalmış ne yapılıyor kim yapıyor? Onu bile boş iş olarak görüyor. Şimdi biz bugünün dünyasında en büyük şikayetlerimizden bir tanesi şudur hocam dinliyoruz okuyoruz ama aklımızda tutamıyoruz bu unutkanlık bizi öldürecek unutkanlığın iki sebebi var bir harama bakış ve haramı dinleme iki boş işlerle uğraşma boş işleri terk edip haramı da terk edersek Allah'ın izniyle Allah hafızalarımıza güç verecek kuvvet verecek bereket verecek bunun gibi 32 tane sözlü 32 tane de fiili hadisi buradan okuyacaksınız ve her hafta bir tanesini talebelere emanet edeceksiniz. Muallim ve muallimeler olarak da test edeceksiniz. Acaba karşılık buldu mu bulmadı mı? Hayata taşındı mı taşınmadı mı? Gerçekten söylenen şey yapıldı mı yapılmadı mı şeklinde uslubuna uygun bir biçimde güzel bir dil, güzel bir lisan ile de bunu yapacaksınız inşallah hal derslerimiz de bu şekliyle yerini bulacak. Yoruldunuz mu? Bir şey daha söyleyeyim bitirelim artık. Şimdi aziz kardeşlerim önemli bir şey bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki Ebu Hureyre'ye, Ebu Derda'ya, Selman-ı Farisi'ye, Abdullah İbni Amr'a çeşitli vesilelerle her şeyin sende bir hakkı var. Her hak sahibinin de hakkını ver. Ne öğreniyoruz buradan biliyor musunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan? Her şeyin bir hakkı var. Zaten biraz önce hukuka dikkat çekerken de çektim. Şu anda biz hepimiz burada bir yola çıkmışız. Bu yolunda bir hakkı var. İlim yolundayız. İlimden bahsettiğimiz andan itibaren ortaya beş tane temel hak çıkar. İlmin hakkı. Talebeliğin hakkı, muallimliğin hakkı, mektebin hakkı, siz bunu meclisin hakkı diye de anlayabilirsiniz. Yol arkadaşlığının hakkı. Bir daha tekrar edeyim. İlmin hakkı, talebeliğin hakkı, muallimliğin hakkı, mektebin ya da meclisin hakkı, yol arkadaşlığının hakkı. Bir mecliste ders okumanın, ders vermenin insana yüklediği beş temel hak değil mi bunlar? Bunlar içinde size yine ölçü olsun, size biraz ilham kaynağı olsun, size muhasebe yapacağınız bir imkan olsun diye beş cümle yazdırıp dersimi sözlerimi nihayete erdireceğim. Bir, ilmin hakkı ameldir. Öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil sahibi olabilesin. Seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin. Bir daha söyleyeyim. İlmin hakkı neymiş? Ameldir. Öğrendiklerinle amel et ki bilginin hamalı değil. Sahibi olabilesin. Seni cennete ulaştıracak burakına binebilesin. İki. Talebeliğin hakkı. Neymiş talebeliğin hakkı? İstikrar. Ve azimdir kalbini aklını bedenini dağınıklıktan kurtar ki basamakları birer birer çıkabilesin talebeliğin hakkı istikrar ve azimdir kalbini aklını bedenini dağınıklıktan kurtar ki basamakları birer birer çıkabilesin 3. Muallimliğin hakkı Muallimliğin hakkı merhamettir Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki Adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin Allah hepimize nasip etsin Muallimliğin hakkı merhamettir Talim ve terbiyenin temeline merhameti yerleştir ki Adam olasın ve adam gibi adamlar yetiştirebilesin. Olmaz ama ola mesela. Diyelim ki bazı talebeleriniz sizi çileden çıkaracak. Bir gün gelecek bir hafta yok. Gelecek geç gelecek. Size aykırı aykırı sorular soracak. Sizi çileden çıkaracak. Mümkün insanın olduğu yerde bunlar olur. Ne olursa olsun azığınız ne olacak? Merhamet olacak. Bugün ümmet olarak biz bu merhameti kaybettiğimiz için halimiz böyle. Medrese dersinde söylediğim öneminden dolayı bir kez daha söylüyorum. Dönüp dönüp arkaya bizim sorgulamamız gereken bir şeydir. Yanımızda yöremizde beraberce yola çıktığımız dostlarımızın içerisinde kaç yıldır beraberce aynı yolu paylaştığımız arkadaşlarımız dostlarımız var. Yaşımız 40 olmuş 50 olmuş eğer yanımızda 25 yıllık 30 yıllık dost arkadaş yoksa kendimizi sorgulamak zorundayız. Kimseye fatura kesmeye hakkımız yok. Niye benim yanımda kimse durmuyor? Niye bugün gelen yarın gidiyor? Niye bugün bizim meclisimize dahil olan 3 ders 5 ders sonra gitti giderken de düşman gitti Keşke dost gitseydi. Giderken de küserek gitti. Giderken de başka türlü gitti. Niye gitti? Bunlar sorgulanması gereken şeyler. Biz okuyoruz, konuşuyoruz, söylüyoruz da ama kendimizi işin içine dahil etmeye mesela geldiği zaman onu yapamıyoruz. Allah aşkına iman ettiğimiz peygamberimiz bir sürü ihanete uğradı, iftiraya uğradı, alay edildi, hakaretlere maruz kaldı. Siz siyerin içerisinden bir tane örnek gösterebilir misiniz? Peygamber Aleyhisselatu vesselam çıktı da birinin karşısına ya da biri çıktı da peygamberimizin karşısına ha sen bana o gün onu yapmıştın sen bana böyle davranmıştın dediğine yok vallahi yok billahi yok tallahi yok. Hanımına iftira atılmış dememiş Uhud'da bir sürü iş gelmiş başına dememiş Cuma günü bir hutbede ayakta bırakılmış dememiş Huneyinde başına bin bir türlü iş gelmiş dememiş Bedir'de nelere uğramış dememiş neler görmüş neler yapmış dememiş. İşte bu nedir? rahmetin <gülüyor> Ayetinin Allah Resulü'nün dünyasındaki karşılığıdır. Eğer sen onlara rahmetle davranmasaydın, eğer merhamet senin hayatının esası olmasaydı, eğer sen onlarla merhamet üzere bir bağ kurmasaydın senin yanından dağılıp giderlerdi. Ayet bize söylüyor aslında dağılıp gitmesinin sebebi o. Anneler babalar olarak bizim bu meseleyi sorgulamamız lazım. Muallim talebe olarak bu meseleyi sorgulamamız lazım. Bu önemli bir meseledir. Bu ihmal edildiği için bugün birçok şey tam anlamıyla bizim dünyamızda da ümmet olarak ümmetin dünyasında da karşılık bulmuyor. Muallimliğin hakkı meselesinde unutmamamız gereken bir esas olarak karşımızda duruyor. Dördüncüsü mektebin hakkı ya da meclisin hakkı vefadır. Vefa sana göz öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir. Temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki bulunduğun yerleri suffalara çevirebilesin. Allah hepimizin meclisini adı suffa olduğu gibi tadı da suffa yapsın inşallah. Mektebin hakkı, meclisin hakkı vefadır. Vefa sana öğretilen hakikatleri temsil edebilmektir. Temsiliyet gayretini ziyadeleştir ki bulunduğun yerleri suffalara çevirebilesin. Beşincisi yol arkadaşlığının hakkı o nedir sadakattir yol arkadaşlığın hakkı sadakattir ne olursa olsun dostunayla uzat ki onu düştüğü yerden kaldırıp cennete beraberce yürüyebilesin sufalarımızın kullandığı bir serlevha var bir cümle nedir dünyadan cennete giden yol bu Hadisten elde edilmiş bir şey ben onu söylemedim sadece ben bir cümleye getirdim ki anlaşılsın zihinlerde dursun. Hadis bunu söylüyor o meclisler inşallah bizi cennetlere taşıyacak orada yol arkadaşlarımızla da bir hukukumuz var bu cümle de onu söylüyor. Yol arkadaşlarının arkadaşlığının hakkı sadakattir ne olursa olsun dostuna el uzat ki onu düştüğü yerden kaldırıp cennete beraberce yürüyebilesin. Allah bu ilkeleri de hayatımızın esasları kılsın inşallah. Şimdiden Rabbim bereketlendirsin, mübarek eylesin mübarek kılsın. Söylenen sözleri, yapılan işleri, atılan adımları rızası dairesinde kabul etsin. İhlastan, ihsan şuurundan bizleri mahrum etmesin inşallah. Selamünaleyküm hocam. Wa'aleiküm selam ve rahmet. Nasılsınız? Özlemişim sizi. Allah razı olsun ben de çok özledim oluşturanı hamdolsun. Hamdolsun. Hocam bu ilmi hal hazırlanırken e, gülme bahsinde mesela e, namazı bozduğu ama abdesti bozmadığına dair görüşler de var. Burada en güçlü görüşümü seçtiğiniz Hanefi mezhebi. Elbette göre. ki Hanefi mezhebine göre bizim temel kitaplarımızda Hanefi mezhebindeki temel kitaplarına üzerinde ittifak edilen görüşlere göre sadece o mesele değil tüm meselelerde öyle. Bazı ayrıntılı meselelerde İmamlarımız arasında da ihtilaflar var. Kısmen değindiğimiz yerler oldu. Yani izah gerekiyordu çünkü oralarda. Ama çok da böyle muhatabı işte o şunu dedi bu bunu dedi. Şöyle olursa bu olur böyle olursa bu olur. Çünkü bu fıkın konusu. Artık biraz daha uzmanlık isteyen ve biraz daha sabır isteyen bir konu. Onu oralara havale ederek temel görüşleri alıp burada yansıtmaya çalıştık. Hocam ikincisi de itikat bölümünde inançları üçe ayırmışsınız. Bu allah Alem Diyanet Vakfı'nın ilmi haliyle başlayan akademik dünyada da acizane kanaatimce bir hata olduğunu inandığım bir şey. Yani üçe ayırmışız. Selefiliği, eşarilik, maturilik bu daha çok kafa karışıklığına sebep oluyor. Biz bunu nasıl izah edeceğiz? Yani bu zamana kadar Selefiliği Milal ve Fırak kitaplarında da aktarmıyor kimse. Bu, bu Selefilik nereden çıktı diye. Orada izah var. Selefilik derken ne kastediliyor? Aslında selefi salih'in terkibinin ilk dönemlerde kullanılışken manası ne, ne karşılığı var. Sonraki süreçlerde ne var, ne kastediliyor? Ebu Hanife selefi miydi, Maturidi miydi diye bir çocuk soru sorar. Bizim için seleftir mesela. mesela. İmam Maturidi selef miydi? O da yani. Yani dolayı bizim için seleftir. Ama o selef ve halef ifadeleri sonraki Süreçte dönem dönem değişiklikler arz etmiştir biliyorsunuz. Dolayısıyla biz burada biraz bilinen hakikatleri delillerine yaslayarak takdim etmeye çalıştık. Zaten göreceksiniz Diyanet Vakfı'nın değil de Diyanet halinin söylediği şeylere çok daha yakın bizim söylediklerimiz ve birçok şeyi de direkt oradan alıp belli şeylerini düzelterek verdik biz. Neden? Çünkü o yayınların çıkardığı ilmi halde e, temel e, itikadımıza aykırı olan şeyler biraz daha az. E, olan şeyleri de biz biraz e, rendeledik. Yani de daha anlaşılır bir hale getirdik ve öyle oluştu. Dolayısıyla o bilinen şeylerin üzerinden, malumatın üzerinden konuşmanız, muhataba mesajı ulaştırmanız açısından size fayda sağlayacak. İhtilafları körüklemekten ziyade, daha anlaşılır kılacak. Hocam hürmet ediyorum. Allah razı olsun. Sizin şahsınızda da bütün kardeşlerimi muhabbette selamlıyorum. Allah sizi İmam Nafi ile, İmam Malikle, ile, İmam Azam Ebu Hanife ile, İmam Şafiiyle, ile, İmam Ahmet bin Hanbel inşallah halk eylesin. Ahirette ha. onlarla buluştursun. Bilmiyorum soruyu anladınız mı sorayım mı hocam? Yani. Haşr eylesin inşallah. Hocam şimdi e, İmam-ı Azam Ebu Hanefe'nin e, mezhebi üzerine yani Hanefi'liğe göre bu kitap siz gayret ettiğiniz ortaya çıktı. Ama şöyle de bir gerçek var. Karşımızdaki muhataplarımızdan tabi coğrafi olarak Maliki Hanbeli yok belki vardır ama çok az. Ama hatır sayılır bir şekilde Şafii kardeşler olacak. Şimdi ben dahi bu seneki derslerden dolayı bir iki aydır kafamda götürüp getiriyorum acaba... Hanefi mezhebine geçeyim mi diye. Böyle bir şey var. Şimdi hadi beni geçelim de muhataplarımızı ne yapacağız hocam? Yani o konuda ne önerirsiniz? Toplu bir şekilde Hanefi mezhebine mi geçeceğiz yoksa nasıl ee, yapacağız de, yani hocam? Allah razı olsun. Tabii öyle bir şeyi hiçbir zaman söylemem. Mesela memleketimizde biliyorsunuz cumhuriyetle birlikte büyük bir asimilasyon politikası da yürütülüyor, yürütüldü. Biraz kısmen farklı noktalara kaysa da şu anda o devam ediyor. Özellikle ırk olarak memleketimizde yaşayan Araplar ve Kürtler. Dede Araptır, Kürttür ve Şafi'dir. Oğul Araptır, Kürttür, Hanefi'dir. Torun Türktür, Hanefi'dir. Asimilasyon böyle işlemiştir. Yani mezhep de aslında bir yönüyle o asimilasyona dahil olmuştur. Buna hiçbir şekilde cevaz verilmez. Ve ben dönem başında daha doğrusu geçen dönemin sonunda kitap tavsiyelerinde bulunurken Şafii kardeşlere şunu söyledim. Evet mecburen biz umumun şeyini karşılığını dikkate alarak Hanefi fıkhına göre hazırlayacağız. Çünkü bir de Şafi'ye girseydik ocağımız batmıştı zaten. Üç ay, üç ayda ona zaman ayırmak gerekirdi ki çok ciddi bir zaman bizim için. iki tane Şafi İlmihal tavsiye ettim orada. Dedim ki konulara buradan bakın ama oradan işleyin. Aynı şeyi tekrar ediyorum. Yani Şafi kardeşlerimiz yazılmış çok güzel Şafi İlmihalleri var. Halil Gönenç Hoca'nın da var. O gün o zaman onu tavsiye etmemiştim ama o da çok bilinen bir ilmihaldir biliyorsunuz. İmam Nevevi'nin ilmihali tek cilt olarak Türkçe'ye tercüme edildi. Şafii ilmihali o. Yine Fahrettin Şeker Hoca'nın Şafii ilmihali vardı o. Bunları tavsiye ettim. Bunların üzerinden konular oradan okunur. Buradaki sistem aynen o şekilde uygulanabilir. Böyle yapılmasında fayda var. Çünkü biliyorum şu anda bizi Batman'dan dinleyen kardeşlerimiz var. Siverek'te var, Silvan'da var. Oradaki kardeşlerimizin umumu da Şafi'dir. Buna dikkat etmeleri ve bu zenginliği bitirmemeleri gerekir. Çünkü biz ameli anlamda bu dört tane mezhebi Ehl-i Sünnet'in şemsiyesi altında kabul ederiz. Ve hepsinin kesinlikle doğru olduğunu biliriz. Dolayısıyla bu farklılıklar bir zenginlik olarak anlaşılması gerektiğini söyleriz. Asimile edip de şafileri de hanifileştirme gibi bir yanlışa böyle bir şeye de kapı açmayız. Sadece kardeşlerime benim söyleyeceğim biraz daha bu konuda gayret sarf edip o ilgili kaynaklara müracaat etmeleridir. Mezhepler bahsi burada önemli bir bahistir işlendi. O konuda sıkıntılarımız var yani mezhep konusunda. İşte gerekli değil artık bu tarz şeylerden vazgeçelim gibi bir söylem var ne yazık ki. Mezhep aralarındaki ihtilafların sanki dinin temeliyle alakadarmış ve bugün ümmetin sıkıntılarının mezhebi ihtilafları olduğunu söyleyerek fıkhi anlamdaki ihtilafları tefrika gibi gösterme noktasında çabalar var. Bunların hepsine aslında verilecek cevap ve söylenecek sözler var. Kısmen buralarda değinildi ama bu konuda biliyorsunuz derslerde ara ara bazı şeyler söylüyorum. Onları da zenginleştirerek talebelere sunma sizin işinizdir. Dolayısıyla temeli sağlam tutma ve onun üzerine bazı şeyleri bina etme adına gayret içerisinde olmamız gerekir. Şafii kardeşlere de özellikle söyleyeceğim budur. Hocam ek olarak Cemil abinin sorusunda İmam Şafi talebeler Hanifi ise İmam umuma uymak durumunda değil mi hocam? Öyle bir şey olmasın yani talebeler şafi ise eğer bence o meclise şafi e, muallim verelim. Talebeler eğer hanefi ise ona şafi imamı verip de e, sıkıntıya sahibiyet vermeye gerek yok. O şeyi yapın bence e, o konuda evet yani kendi fıkı, kendi mezhebine ise kardeşlerimizi ona göre tanzim etmeniz ve sevk etmeniz daha doğrudur. Siz de beni şimdi zorluyorsunuz <gülüyor> Allah büyük diyeceksiniz ne yapalım onları da talebeleri iş şey yapın birbirinize havale edin Hıcan. yani benden size fetva çıkmaz <gülüyor> mezhebinizi değiştirin diye boşuna zorlamayın yani ha. Hocam selamünaleyküm. Ben de zat halinizi alin. ve bütün abilere, kardeşleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Selam. Bu yıl hayırlara vesile olsun inşallah. Aleyküm Başladığımız aleyküm gibi istikametle bitirmeyi Allah hepimize nasip etsin. Hocam benim şöyle bir sualim olacak. Sorudan ziyade sorun gibi derler ya öyle bir şey bu. Şimdi her kış dönemi geldiğinde bizim dersler, programlar yoğunlaşıyor. Mesela ben Allah'a binler çünkü şikayetimiz yoktu. Haftanın yedi günü her akşam bir yerdeyiz. Gece evet. 12'de eve gidiyoruz. Şimdi siz dört tane hak saydınız. Bir de bu hakları e, sahiplerine teslim etmekten bahsettiniz. Ben burada evdekilerin hakkını göremedim. Baktım şöyle. Şimdi biz evi arıyoruz. Diyoruz ki ya ben bu akşam şurada dersteyim. Şöyle diyorlar. Git git. <gülüyor> biz de gidiyoruz. <gülüyor> akşam geliyoruz. Ya yemek yok herkes yatmış efendim şimdi biz evet, bu hakkın nasıl test edeceğiz büyük bu konuda bize ne tavsiye edersiniz Allah razı olsun Eyvallah. bu beş tane hakkın içerisinde olmaması tamamen konumlarımıza dikkat çekmek içindi ancak kesinlikle eğer biz bütüncül olarak meseleye baktığımız zaman elbette ki peygamber aleyhissalatü vesselam gibi bakmalı evin hakkını da Ailenin hakkını da evlatların hakkını da akrabanın hakkını da komşunun hakkını da toplumsal olarak sorumluluğumuzu olan diğer hakları da dikkate almak durumundayız. Bu manada yolumuz uzun bir yol yani ben kardeşlerime hep onu tavsiye ediyorum bu uzun yolda çok şey yapıp ileride yorulmaktansa Azdan çoğa doğru kaydırıp azdan başlayıp çoğa doğru götürmek daha doğrudur. Onun için de mümkün mertebe aileleri de bu işin içerisine dahil etmek gerekir. Onları da yol arkadaşı olarak edinip yol meselesinde onların da bizimle aynı ızdırabı çekip, aynı hali çekip, aynı şeyleri duyup bunları yaşamalarına dair zeminler bulmamız gerekir. Ne olursa olsun... Yani bir arkadaşımızın Yani siz bana bakmayın diyeceğim ama Ne yapayım başka çarem yok Hani derler ya hocanın Dediğini yap yaptığını yapma Bu bir yönüyle doğru bir söz Şöyle doğru bir söz Eskiden hocalar çok yapıp Az şey söylüyorlarmış Cemaate Yani kendisi on yapıyor cemaate bir Söylüyor onun için diyorlarmış ki Osmanlı zamanında Hocanın sen dediğini yap Yaptığını yapamazsın çünkü hoca genelde azamet yapıyor, ruhsatı cemaate söylüyor. Sistem tamamen değişti. Şimdi ne oldu? Hoca yapmıyor ama güzel şeyler söylüyor. Onun için hoca'nın dediğini yapma, yaptığı söylediğini dediğini yap, yaptığını yapma gibi hale dönüştü ne yazık ki. E şimdi ben sana diyeceğim ki 7 gün olmasın, 5 gün ol, olsun diyeceğim ama ben de senden farkım yok. Allah ailelerimize sabır ihsan etsin. Birileri de yap, yapacak bunu ama Biraz bu konuda azaltmak, onların hukukunu da gözetmek, onları da işin içine dahil etmek, bazen onları memnun edecek bazı şeyler yapmak, bazen onları da işin içerisine dahil ederek o hukuku korumanın yollarını bulmak zorundayız. Yoksa uzun soluklu yürüyemeyiz yoksa. <gülüyor> Çıktı değil mi formülü <gülüyor> üçüncü kavli sünnette geçen hadiste sayı belirtilerek sevabı olarak da sayı ile bir sınır konulmuş mahiyetini açıklar mısınız? üçüncü kavli sünnete bir bakalım neymiş bir kimse her gün yüz defa la ilahe illallah ve la şerikele lehul mülkü ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir derse on köle aza etmiş kadar sevap kazanır ona 100 iyilik sevabı yazılır, 100 günahı bağışlanır. Bu zikir 10 gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti. Bir kimse günde 100 defa subhanallahi ve bihamdihi derse onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Müslim hadisi bu hadis. Şimdi burada kullanılan ifadeler mesela yüz sevap bizim anladığımız manada yüz değil ki ahiretin hesabın konusu olan rakamları bizim bugünün dünyasında tespit etmemiz mümkün değil. Mesela cennetin ve cehennemin ödül olarak takdim edildiği ayetlerde bazen yıl ifadesini kullanıyor bin yıl diyor mesela bu yıl bizim anladığımız bir yıl mı hadisler imdadımıza yetişiyor hayır diyor cennet yılı dünya yılına kadar şu kadardır diyor izahlarda bulunuyor dolayısıyla buradaki ifadeler hadis ilminde hadis mütesabatında tergib ve terhip bahsine giren ifadelerdir ne demek tergib ragbet ettirme teşvik ettirme yani bir amelin İyi olduğunu, güzel olduğunu, faziletli olduğunu söylemek için onları kullanır. Bazen de korkutmak için terhip de odur zaten korkutmak için kullanılır. Dolayısıyla bizzat sayılara takılmayın burada. Benim söylemek istediğim başka bir şeydi. Siz muhataplarınıza zikirleri, hadisleri, Efendimizin dualarını verirken bir sayı koyarsanız bir hedef belirlerseniz o hedefe vardırırsınız onları onun için. Yoksa bunun buradaki hadiste beyan buyurulan sevapların tahdit edilmesiyle alakası yok. O ayrı bir şey bu ayrı bir şey. Bu sadece bizim söylediğimiz bir hedef koyup o hedefe varmak için gayret içerisinde olmaktır. Onu o şekilde anlayalım. Tabii yani mecazdır kesretten kinayedir o şekilde anlamamız gerekir. Evet, bu soruya cevap verdim. Elimizdeki imal kitabı sadece imam ve bu Hanife, bu Hanife fıkhına göre mi yoksa şafi fıkhına mensup öğrencilere nasıl destek uygulacağız? Bunu söyledim. Aile ve çevre okumuş, bende hem okumak hem de dinimi öğrenmek için ne diyor? Sıfat, sevgi, öyle mi? Kazanmak için bende varım gibi nefsi durum ve ailede bu okumuş demesi vallahi bunu ben anlayamıyorum bunu bir sorun bakalım de, ya da özel olarak da sorabilir soru sahibi ee, konumuzla kadar değil ama abese suresinin ilk ayetlerinde surat astı yüz çevirdi ayetleri peygamber efendimiz için mi söylenmiş yoksa bahsedilen muhatap buna kör dememek daha doğru ama başımızın tacı olan abdullah ibni ümmü mektum için mi söylenmiş biraz Oradaki ifadenin fiili kime gider konusunda müfessirler ihtilaf etmişler ama bizi ihtilafa sevk etmeyecek çok temel bir hadis var önümüzde. O nedir? Ne zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Abdullah İbni Ümmü Mektum'u görse gel gel kendisi yüzünden Rabbimin beni azarladığı insan diyerek onu karşılıyor. Bitti yani sen artık ne uğraşıyorsun o fil kime gider o zamir kime gider diye Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu yapmış ve 14 kez kendinden sonra Medine'de onu vekil olarak bırakmış O da Efendimizin o hitabı nasıl doğru anladığına dair bir işarettir Dolayısıyla tefsirlerdeki bu tarz ifadeler üzerindeki ihtilaflara çok da farklı şeyler söylememek gerekir ee, yol ve bakı yol ve bakışı bizimle aynı olmayan akrabalarımızla ilişkilerimizi Kur'an ve Sünnet ışığında cumartesi derslerinizde günahı ve sababıyla açıklar mısınız? Açıkladım bunu demek ki kardeşimiz o dersleri e, dinlememiş. Geçen sene muhteşem ahlak derslerinde yanlış hatırlamıyorsam iki e, ders akrabalık hukukunu slay rahmi işledim ve ilkeler çerçevesinde muhteşem ahlak dersleri e, Siyer TV'nin internet sitesinde var oraya baksın hem önemi hem korunması gereken bağlar meselesinde önemli nebevi doğrultular var o hadislerde ve oradaki derslerde onlardan istifade edebilir inşallah Cenab-ı Hak kabul buyursun bizi kendi rızasından ayırmasın ben sizlere dua ediyorum sizlerden de dua bekliyorum Yolunuz meclisleriniz şimdiden mübarek olsun Cenab-ı Hak yaptığınız bir salih ameli bin ile bereketlendirsin işin neticesinde de memnun ve razı olacağı bir hayatla bizi huzuruna alsın inşallah hepinizden Allah razı olsun geceniz mübarek olsun.